Geçtiğimiz günlerde kutlanan Mevlid Kandili'nde yeni cami önüne asılan bir afiş aynen şöyleydi. Bu afişte yazılanlar doğru mu diye soruyor. Afiş şöyleymiş ki bu afişi ben de gördüm. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah sen olmasaydın bizler olmazdık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem me Bizim yapmamız gereken şudur, ona tabi olmaktır. Ona tabi olmadığımız takdirde, diğerlerin hepsi hikayedir. Bakın Allahü Teala İmran suresinin 31. ayetindeki işte geçtiğimiz günlerde okumuştuk. Diyor ki: "Kul İnküntüm Tahip Buğnallah'e" ki eğer Allah'ı seviyorsanız fetbi'unu bana uyun. Yuhibbukumullah. Allah sizi sevsin ve afirlakumdunu ve kum ve günahınızı bağışlasın. Allahu gafur rahim. Allah günahları çok örter ve çok merhametlidir. Şimdi Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisidir. Şimdi bu, bu şeyi yazan insanlar işte Allah'ın elçisi olmasaydı biz bugün Müslüman olmazdık demeye getirebilirler. Fakat Allah'ın elisi hiçbir zaman böyle bir şeyi söylememiştir, sen olmasaydın biz olmazdık diye. Hiçbir zaman böyle bir şey söylememiştir, böyle bir şeyi de göstermemiştir. Bunlar dinde aşırılıktır. Cenab-ı Hak dinde aşırılığı yasaklamıştır. Bu şeyde Maide Suresinin Bakayım şuradan Kuliyye ehli kitabi la taqulu fi dinikum gayra al-haqqi. Bu ayet Şimdi, maide 77. Ayet 77 mi ha? Ben 67 yaşmışım yani demek 77 olacak tamam. Evet, mayde 77'de diyor ki Kuliyye ehli kitabi la taqulu fi dinikum gayra al-haqqi. وَلَا تَتَّبِيُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُوا وَأَضَلُّوا كَثِيرٍ وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلٍ Ey kitap ehli diyor, dininize aşırı gitmeyin. Yani haksız bir aşırılık içerisine girmeyin. Ee, daha önce yoldan çıkmış olan bir kavmin heveslerine uymayın. Onlar birçoğu birçoğunu yoldan çıkardılar ve Allah'ın doğru yolundan saptılar. Dolayısıyla Şimdi sen olmasaydın biliyorsunuz bir şey var uydurma bir hadis var, sen olmasaydın işte Allah kainatı yaratmazdı. Bu Hristiyanların İsa olmasaydı Allah kainatı yaratmazdı sözünün Resulullah'a uyarlanmış şeklidir. E sen olmasaydın biz olmazdık da yine bunun gibi bir yanlış şeyi taklitten ibarettir. Bizim için esas olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından gitmektir. Ona şiirler söylemek değil. Evet. Bir başka soru şöyle. Enam suresinin 163. ayetinde Mealen ben Müslümanların ilkim denilmiş. Fakat Aynı surenin 161. ayetinde Beni İbrahim'in dinine iletti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 Ali İmran 133. ayetmiş. Eee ayetin şeyde okuyayım belki eksik okuduğum yer varsa. 66. sayfada vesari u'lâmafi't min rabbikum Rabbinizin mağfireti için yarışın. Yani Cenab-ı Hakk'ın affını hak edebilmeniz için yarışın ve cennetin ve cennet için yarışın.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 Her şey onun içindir. La şerikele, onun hiçbir ortağı yoktur. Dolayısıyla onun yeni hiçbir şeyi koyamam. Ondan başka kimsenin rızasını arayamam. Ve bir dalike umirti, ben böyle emir aldım. İşte o emir nereden, nerede bu? Okuduk ya vesarihu diye. Ali İmran suresinde, işte ayetleri böyle parçacı olarak anlarsanız, yani şu ceket çok güzel, şu kolunu bir alayım derseniz, ne kol işe yarar, ne ceket işe yarar. Ayetleri parçaladığınız zaman ikisini de anlayamazsınız. Ve bir tarike Ben böyle emir aldım. O Rasullüa verilen emir olduğu gibi bize de verilen emirdir. Ve anne evvelül müslimim. Ben müslümanların en önde olanıyım. Yani bir numaralı. Hedef bu. İki numaraya hiçbirimiz heveslenmeyelim. Bana bu yeter demiyor. Daha önceki dersinizde dinde hapis cezasının olmadığını söylediniz. Yanlış anlamadıysam. Fakat Yusuf suresine baktığımızda Yusuf aleyhisselamın kardeşinin üzerinden çıkan tasın cezası olarak kardeşinin diğerleriyle gitmesine izin verilmemesi yani sarayda zapt edilmesi emrediliyor. Nuh'a emredilen dinde şeriatımız ise Yakub'e emredilen de şeriatımız mıdır? Dolayısıyla hırsızlık yapanın alı konulması da bizim şeriatımız olmuyor mu? Teşekkürler. Şimdi ayeti okurken eksik okumayalım. Orada şöyle bir ifade var. Bakın bu Yusuf suresinin 76. ayeti. Bak orada diyor ki: Ma kana li yakhud aqahu fi dinil melik. Melik'in dinine, melik'in din kelimesi ceza kanunu manasına da gelir. Melik'in kanunlarına göre şeyi kardeşini başka şekilde alıkoyamazdı Yusuf Aleyhisselam. İlla yaşa Allah, tabi Allahü Teala tercih etmiş, özel bir emir vermiş, başka yoksa kardeşini alıkoymasının tek yolu bunu yapmaktı diyor. Onun için onu yapmış. Yusuf aleyhisselam kendine göre bir şey kurmuş değil orada, bu Yusuf aleyhisselamın şeriatı değil bu. Bu o melikin kanunlarına göre olan şeydir. Şimdi Yusuf aleyhisselam burada kardeşlerinin kendine yaptığını kardeşlerine yaparak intikam almıştır. Onlardan. Çünkü Allahü Teala ne diyor ayet-i kerimede ''Ve ceza-i seyyietun mithluha yapılan bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Sen şimdi ayetun numarasını soracaklar sana. <gülüyor> <Yani nasıl uçak? gülüyor> İşlenen bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Onlar Yusuf Aleyhisselam aynı kötülüğü yaptılarsa Yusuf Aleyhisselam da onlara onu tattırıyor ondan sonra kendi hüviyetini şey yapıyor. Şimdi onu ne yaptılar? Bunlar yani Yusuf Aleyhisselam önce dedi ki benim sizin o kardeşinize de getirin dedi yani bünyamini. Yakub Aleyhisselamdan bünyamini alırken bir sürü sözler verdiler ona. Peki Yusuf Aleyhisselamı götürürken de Yakub Aleyhisselam'a sözler vermemişler miydi? İşte Yusuf Aleyhisselam işte biz onu koruruz dediler. Yakup Aleyhisselam şey yapamazsınız. Şura kırk. Surah Suresi 40. ayet ve cezaviyyetin seviyetimizde. Şimdi Yusuf aleyhisselamı götürürkenki ki pozisyonu Yusuf aleyhisselam onlara tekrar yaşattı orada bünyamini alarak aldığı zaman. Peki Yusuf aleyhisselamın mı orada kuyu attılar değil mi? Babalarına gelip ne dediler? Kurt yedi falan dediler. Babaları da tabii bunu yutmadı yani. Siz, siz bir şey bir oyun çevirdiniz. Fasa Cemil bana düşen güzel bir sabırdan ibaretti. Burada da şey babalarına o kadar teminat vererek Bünyamin'i yatırdılar. İsfa lehselam bir işte bir şekilde bir oyunla onu tuttu orada. Bu defa babalarına gittiler. Aynı şekilde tekrar babalarının yanında kötü duruma düştüler, itibarlarını kaybettiler. Sonra bundan sonraki seferde Yusuf aleyhisselam kendi kimliğini onlara bildirmiş oldu. Yani onların yaptığı suçun Yusuf aleyhisselama yaptıklarını tekrar onlara tattırdı Zaten Bünyamin ne söylemişti bak ben senin kardeşinim sakın sen olup bitenden dolayı rahatsız olma dedi. Dolayısıyla Bünyamin için problem yok. Ama onlara tekrar bunu tattırmış oldu. Evet. evet. Bakara suresinin 106. ayeti evrim teorisini doğrular mı? İnsanların dışındakiler için, insanların dışındaki varlıklar için diyor. O ma'nen sah min ayetin evri sah'in evrimle ne alakası var ya? Oradaki ayet-kelimede staus bilacına bakıyor ki, ma'nen sah min ayetin evri musane etibi xayrim minha mütlaya. Ondan önceki ayette de şeyden bahsediliyor. Ehli Kitap'tan bahsediliyor. Evrim teorisiyle bir alakası yok yani ayetlere bütüncül bakmak lazım.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 Yani allah Teala onlarda olanı buraya da koyduğu zaman bir nesihdir. Bu nasıl bir nesihdir? Misliyle nesihdir. Orada olanların burada olduğu gibi muhafaza edilmestir. Onun için Şura Suresi 13. ayette Allahü Teala ''Şerâ alekum mined dini mâ ve sâbihî diyor. Allah Nuh'a ne emrettiyse ise sizin için de bu dinin şeriatı yaptı. Orada or olanların buraya geçmesi nesihtir.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 ancak yiyip içebilirsiniz. Ve e, oruç işte 20 saat, 22 saat ve 20 de 22 saat sürdüğü halde bizde fecre kadar yeme içmeye müsaade edilmiştir. Bunların hepsi hayırlısıyla nesiktir. İbadet aynı ibadet ama biraz daha bir rahatlama falan verilmiştir Allahü Teala. İşte Bu tamamen önceki kitaplarla Kur'an-ı Kerim arasındaki durumu anlatan bir ayettir. Yoksa şeyle, evrimle bir alakası yoktur. <gülüyor> evet, Hamburg'tan Yaren Balkan yatsı namazını sabah, sabaha kadar kılabilirsiniz e, diyor buradaki hocalar. Bir kafa karışıklığı olduğundan bahsediyor. E, bu, bu konudaki... Ya biz bu yatsı namazı ile ilgili yanlışları siteye koymamış mıydık? Var değil mi? Şimdi yatsı namazı biliyorsunuz bizim Süleymaniye Vakfı takviminde yasın namazının son vakti diye bir kavram vardır. Mesela ezanları okunduktan işte 2-3 dakika falan sonra, ezan başladıktan 2-3 dakika sonra yasın namazının vakti biter. Yani bu ezanların okunmasıyla birlikte namaz kılarsanız namazınızı geçirmiş olursunuz. Şimdi bu görüş bu bir görüş değil. Kur'an-ı Kerim'in hükmü sünnetin hükmü. Ve bu mezheplerin tamamının yani mezheplerin büyük alimlerinin yani Ebu Hanife, Talebeleri, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet Bin Hanber bunların tamamının ittifak ettiği bir husustur. Çünkü bu konuda hükümler o kadar nettir ki başka bir görüş ortaya koyma imkanı yok. Fakat ne olmuşsa olmuş gerçekten bu son derece ibret verici bir husustur. Mesela İmam Şafii diyor ki artık diyor hava karardıktan sonra kesinlikle namaz kılınmaz diyor. Bitmiştir. Ama Şafii'ler sabah namazına kadar uzatıyorlar. Hiçbir delil yok. Ahmet ve Ahmet bin Hanbel de aynı şeyi söylüyor. Hanbeliler sabah namazına kadar uzatıyorlar. Ebu Hanife, İmam Muhammed, Ebu Yusuf aynı şeyi söylüyor. Hanefiler sabahına kadar uzatıyorlar. Yav kardeşim siz ne mesebi ne mezhebinizin imamına uyuyorsunuz? Ne Kur'an'a uyuyorsunuz ne Sünnet'e uyuyorsunuz. Siz neye uyuyorsunuz? E şimdi dikkat ediyorsanız insanların en zor kıldıkları namaz yatsı namazdır. Nasıl olsa vakit var. Artık adamın pili biter. Ondan sonra da birçoğu kılmadan yatar. Kılanda zaten hiçbir tad alamaz şeyden. Size i̇şte şeyde zaten bu anlayış Uygularda namaz vakitlerini belirlemeyi de imkansızlaştırıyor. Yani bir yere bir kere hani arabanın tekeri bir yoldan dışarıya çıkmaya görsün artık nerede duracağını kimse kestiremez. Yolun durumuna göre. Bu sebeple e, yaslı namazı konusunda evet bugün Maliki mezhebi ile Şii uleması hariç hangi mezhebin hocasına sorarsanız sorun sabah namazına kadardır. Şimdi Siremlamasıyla Malik-i Mes'ubuleması bu işti. Bu, bu o şeyi yapmamışlar, o değişikliği yapmamışlar. Ama onlar da nisfül leyl kavramını yanlış ona, onların hepsi değil. Bir kısmı diyelim. Hepsi dersek yanlış olur. Nisfül leyl gece yarısı diye bir kavram vardır. Gece yarısı bizim Anadolu'da vardır. Mesela hava karardıktan sonra birisi birisine giderse ya gece yarısında kalkmış gelmiştir. Ama Batılıların gece yarısı gece saat 12'dir. E saatin yok. Hadi bakayım gece yarısı ne zaman? Resulullah hangi marka saati kullanıyordu? Şimdi gece yarısı havanın karardığı bir zamandır. Gecenin en uzun bölümüdür. Sabah namazına kadar uzayan bölümüdür. İşte burada e, bazı malikiler ve bazı Şiiler gece 12'ye kadar yasıyı uzatıyorlar. Gece yarısını batıllardan alıyorlar. Bu yanlış tabii, Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama gene diğerlerinden iyiler. Diğerleri sabah namazını ne kadar uzatıyorlar ve bunun hiçbir delili yoktur. Şimdi arada sırada çıkıp millete karşı konuşuyorlar. Efendim Kur'an'a uyulmadığı için Müslümanlar böyle hale geldi. E bir sen oyda bir görelim kardeşim. Başkalarına hava atmak için Kur'an'a uyulmadı diyorsun da peki uy dendiği zaman uyuyor musun? Ayet ayeti gösterdiği zaman hanginiz uyuyorsunuz da çıkmış konuşuyorsunuz? Ha? Ayete bakmıyorlar bile, Bakarlar. ne ayete bakarlar ne hadise bakarlar. Peki delilin ne? Efendim ben güçlüyüm, ben ne dersem o olur. Ben demokrat bir adamım. Ben ne dersem o olur. Delil o. Evet. Evet. <gülüyor> Benzer bir soru. Ee, sabah namazının öğle vakti girene kadar kılabileceğini söyleyenler çıktı son zamanlarda. Bunun üzerine bu, bu konu. Yine duayı namaz kılınacağını söylüyor. Şimdi öyle öyle hocalar çıktı ki namaz yok de, demeye başladı. Gerçi adamlar cehenneme gitmiyor. hürriyetini kullanıyorlar. Kullanacaklar tabi. Sabah namazı güneşin doğmasından önce bitmiş olması gerekir. Çünkü güneş doğdukta o gece namazdır sabah namazı. Güneş doğunca gündüz başlar. Gün güneş doğduğu andan itibaren artık sabah namazının vakti çıkmıştır. Sadece uyuyakalırsanız kılarsınız. Onun dışında olmaz. <gülüyor> Unutma da belki mümkün olabilir. Unutma ya da uyuya kalma durumunda kılınır. Onun dışında kılınmaz. Evet. Fatma Meryem şöyle sormuş. Fetullah Gülen, Sonsuz Nur kitabının ikinci cildinin 162 ila 166. sayfalarında Taha suresinin 115. ayetine önce şöyle bir anlam veriyor. Hamdolsun ki daha önce Adem'e ahit vermiştik fakat unuttu. Onu hatasında azimli bulmadık. Bu mealeden bu sonra ayet, bu ayetin meali öyle değil. Hatasında azimli bulmadık ne demek? Yani hatasında azimli olmak ne demek? Hatada ısrarlı bulmadık. Yani hata hatasını gördü vazgeçti. Ayet öyle demiyor ki. Ve laqad ahidnâ ilâ Ademe min qablu Daha önce Adem'e bir görev yükledik. Neyi o görev yüklemesi? Şu ağaçtan yemeyin. Zaten zaten detayını ondan sonra anlatıyor ayet. Velem nejid lahu azma onda bir kararlılık bulamadık. Çünkü şeytan nasıl dedik ki işte hel edurlukum alaşşecere tülhul de ama burada söylüyor onu. Ve mülkin layybla yok olmayacak saltanatı ve ölümsüzlük ağacını size gösterelim mi dedikleri zaman hemen fe ha. yediler. A açıklıyor Cenab-ı Hak yani kimseye bırakmıyor. Hatasında azimli bulmadık diye hata diye bir kelime burada yok ki velemle ciddahaz mı? İşte bu ayetlerin arası araya bir takım şeyler sokuşturduğunuz zaman bu olmuyor. Niye bunu koyuyorlar? Efendim Adem Allah'ın nebisi Allah'ın Resulü hata yapar mı? Yapmaz. E peki kim hata yapar? Allah hata yapar. E öyle. Öyle şey değil. O zaman Allah'ın hatasını düzeltmek lazım. Böyle necitle o azmaya, o hatasını da azimli bulmadık dedin mi Allah'ın hatasını düzeltiyorsun. Adem hata yapar mı canım? Ama Allah hata yapmış onu düzeltiyor. Devam et bakalım. Zaten ha, devamında da öyle geliyor. Sonra konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyor. Kuran, Hazreti Adem'in yasak meyveyi yemesine unutma diyor. Dolayısıyla unutarak bu hatayı yaptığı için buna günah denilemez. Ayrıca Hazreti Adem'i buna havva zorlamıştır. Şimdi <gülüyor> bakın bu ayette ne diyor allah Teala, bu surede? 121. ayette diyor ki وَعَصَىٓا عَدَمُ Rabbahu <gülüyor> فَغَوَىٓا Asa ne demek? İsyan etti Adem Rabbine. Feghavâ kendisini isyan ederek hayallere daldırdı. Gây suçunu işledi. Gavâ. Aynı suçu iblis de işlemişti. Aynı suçu. febimâ egvvayteni Araf suresinde beni igvâ Ama suçu kendi de mal etmiyor. Allah'a mal ediyor. Sen beni gay suçsuzmuş söyledin diyor. Hayallere daldırdın diyor. Adem hangi hayallere dalmıştı? Bu bu ağaçtan yersem ölümsüzleşirim, melik olurum. Peki gava kelimesi şeytan için yoldan çıkmak olacak. Günahkarlık olacak da Adem için olmayacak. Peki isyan şeytan için günah olacak da Adem için olmayacak. Bak, ''Asa Ademu Rabbahû'' Adem Rabbine isyan etti. ''Feghavâ'' ve ''gay'' suçun. yani en büyük asıl suç işte. Şeytanın işlediği suç. ademle şeytanın tek farkı şu. Şeytan kendini suçlu görmedi, Adem suçlu gördü o kadar. Suçlu gördüğü için tevbe etti. Tek fark budur. Onun için, ''fetelakka Adem'in Rabbi kelimatin'' Adem Rabbinden bir takım sözler, yani azarlar işitti, kelime anlamı odur. Ben sana dememiş miydim? diyor. ''Elem e kullekum'' Burada var işte, Bak diyor hemen buradan okuyalım. Eee... <gülüyor> Yok, burada şey yok, burada değil. O şey Araf Suresi'nde ''Elem e kull lekuma inne şeytâne lekuma aduvvun mubin'' ''Ben sizin içinize dememiş miydim şeytanınızın apaçık düşmanınızdır.'' diye. Yani allah Teala Adem Aleyhisselam'ı azarladı. Bak Bakara Suresi'ndeki ''Fetelakka Adem Rabbi kelimatin'' Ona da vahiy aldı diye anlam veriyorlar. ya ben anlamıyorum bu. Yani ayet anlaşılmasın diye Hiçbir eksiği bırakmamışlar. Sağ ol. Bak şimdi şu, şunu merak ettim. Şuna ayette nasıl meali vermişler bu Adem'in isyanıyla alakalı 121 Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yapırağı ürünmeye çalıştılar. Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Tamam asi oldu, yolunu şaşırdı. Yani, yanlış manaya vermemişler çok şükür güzel yani. Şimdi Bakara suresinin 30 7. ayeti evet. O da diyor ki Fetelakka Ademu Rabbuhu fetelakka Ademu min Rabbi kelimatin. Fetabe aleyh. Rabbinden Adem Rabbinden bir takım kelimeler azar, azarlar işitti yani. Bu cehennemliklerin birbirlerine söz atmaları için de aynı el kelimesini kullanır Kuran-ı Kerim. Fetâb-ı aleyh hem onun üzerine tevbe etti Cenab-ı Hakk'a döndü. İşte onun hangi kelimeler olduğunu o, e, Araf suresinde Allah söylüyor. Şimdi burada ne mana vermişler? Adem Rabbinden bir takım ilhamlar aldı. Derhal tevbe, ilham değil ya. Açıkça Allah neler söylediğini Araf'ta ifade ediyor. Onun için şey de Kur'an-ı Kerim'in, biz, biz açıklamaya kalktığımız zaman kendimizi Allah yerine koymuş oluruz. Onun için Kur'an'ı, bir ayeti diğer ayette anlamaya çalışmak zorundayız ki yanlış yapmayalım. Yani şey yapmak için bütün mesele şu Peygamberler masumdur. İsmet sıfatı vardır Peygamberlerde, masumluk vardır. Şimdi masumluk aslında peygamberlerin masum olması kimsenin umurunda değil. Ama kendisine masum demek demesi için mecburen peygamberi masum yapacak. E peki ayetler buna mani? İşte ayetlerin anlamlarını bozacaksınız. Aksi takıda kendinizi nasıl tanrılaştırırsınız insanların yanında? Mümkün mü? Bugün mesela Şia'da bu vardır. Bu şianın asıl şeyidir. ki oradan bulaşmıştır. Bu şeyler e, yanlış akideler bulaşıcı hastalık gibi. Kendinizi çok korumazsanız onun için allah Teala sürekli takvayı emriyordur. Kendinizi koruyun. Gevşek bırakamazsınız. Takva korunmak demektir. Yani. Kendinizi korumazsanız bu hastalıklara tutulursunuz. Şia ne yapıyor? İmamiye deniyor diye. İmam. İmam ne demek? Devlet başkanı demektir. Yani camide namaz kılları da esas anlamı devlet başı. Dev yani ülkenin önünde olan kişidir. Camide de en önde olduğu için imam diyoruz. Şimdi imamiye deniyor. Niye? Çünkü onlar varsa, yani onların önüne hiç kimse geçemez. İmamiye. Peki, nereden kaynaklanıyor? Efendim deniyor ki, Hz. Hüseyin'in işte çocukları Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeyidir, mirasçısıdır. Rasulullah imamdı. İşte o da İbrahim aleyhisselam ya Rabbi ben insanlara imam et dedi. Resulullah da imam oldu çünkü devlet başkanlığı yaptı Medine'de. Dolayısıyla imamlık onun soyundan gelenlere miras olarak geçer. Peki soyundan gelenlere geçiyorsa neden bu imamlık Hasan'ın çocuklarına geçmiyor? Hz. Hüseyin'in başka çocuklarına geçmiyor da sadece bir kadından olan çocuklarına geçiyor? Niye? O kadın kim? bu kadın İran şahının kızı Şehruba. Çünkü onlar şahlarının yani Allah'ın ruhunun şahların içine girdiğini düşünürler. Ferdi Yazdan derler. Yani Şeferri Allah'ın ruhu. Dolayısıyla onların şahları tanrının gözüken şeklidir. İsa da İsa şeyi gibi figürü gibi. Onun için aslında Rasulullah Hz. Hüseyin falan bu işin sadece bir kenar süsüdür. Onlarda takiye denen bir şey vardır biliyorsunuz. Aslında ki Hüseyin kimsenin umurunda değildir. Hz. Ali kimsenin umurunda değildir. Rasulullah kimsenin umurunda değildir. Ama sıradan Şii bunu bili Şii vatandaş bunu bilmez. Onlar bilmezler. Ama üsttekiler bunu çok iyi bilirler. Şimdi dolayısıyla Hüseyin'in çocukları değil, Şehruban'ın çocukları. Niye? Babasından ona geçmiştir Ferri ondan çocuklarına geçmiştir. Onun için devam ediyor. E o zaman bunlar, tabi Tanrı'nın ruhunu taşıyorsa, doğuştan her şeyi bilmesi lazım. Tabi her şeyi bilmesi lazım. Yine o şeyden bizim o kitabı bir getirsene oradan az, o şey e, teokrasi ve laiklik oradan bir Fatih bir okusun. Bir kere Allah her şeyi biliyor değil mi? E o da Allah'ın yaşayan bir maketi olduğuna göre onun her şeyi bilmesi lazım. Allah bir okula gitmiş mi? Onun da okula gitmemesi lazım. Allah'ın suçu günahı var mı? Onun da olmaması lazım. Şimdi tıpkı şeyler Hristiyanlar efendim sen olmasaydın kainatı yaratma, yarat yaratmayacaktı deyince o İsa için dedikleri zaman İsa'yı kaldırıp Muhammed'i koyuyorlar. Benim babam senin babanı döver gibi. Burada da e canım imamlar masumsa Resulullah'a oh, hayda haydi E peki bu kadar ayet var ne yapacağız? Ondan çaresine bakarız. E ne olacak? işte azimli bulamadık. Neyde? Hatada. Oh ne güzel. E tabii kendisini suçsuz göstermek istiyorsa bir insan, kendisini masum göstermek istiyorsa öncelikle Rasulullah'a masum göstermesi lazım. Ya da işte Allah'ın ilçilerini masum göstermesi lazım. Mesela bunların Abese suresine verdikleri manayı bir görseniz yani tam evlere şenliktir. Evet oku, oku bakalım orada. İmamın da peygamber gibi içte, dışta, görünürde Bak, Peygamber gibi diyorlar ama peygamber değil aslında. Bak, böyle bir peygamber yoktur. Dikkat edinleyin. İçten dışta, görünürde, gizlilikte, bütün kötü ve pis şeylerden, doğumundan vefatına dek masum olduğuna inanıyoruz. İmam, imametten önce sonra soy, boy, şerefi bakımından en yüce ve temiz kişi olup her türlü kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her türlü aşağılık şeylerden masumdur. Bunlar kimin özelliği? Tamamen Allah'ın özelliğidir. Bunu çok iyi bilmek lazım. Ama işte bu tür şeyler burası casarlılık gibi çok çabuk yayılıyor ve maalesef, maalesef geçen hafta da söyledim, bizim akaid kitaplarına geçmiş, çocuklukta bize öğrettiler, peygamberlerin sıfatı işte ismet diye bir sıfatla, ya nereden çıkarıyorsun? Allah aşkına bir tane bir ayet ya da hadis gösterin de biz de öğrenelim. Yok, ben dedim oldu. Oh ne güzel. Hani siz diyordunuz ki akaid haberi vahidle de sabit olmaz, yani e, mütevatir durumda olmayan, yani çok sayıda kişinin naklettiği hadis yoksa akaid olmaz diyordunuz. Ben haberi vahide de razıyım, getirin bir tane gösterin bakayım. Siz hayalinizden İslam akaidi uyduruyorsunuz. Ben bunu Şi için söylemiyorum. Kendisini ehli sünnet diyenler için söylüyorum. Ne oluyor ya? Sizin babanızın çiftliği midir bu din? Bana diyorlar niye kızıyorsun? Allah'ın ki yapılan bu kadar haksızlığı görüp de kızmamak mümkün mü? Yok türkü söylerim, geç beceremem ya. Evet. Evet, <gülüyor> son olarak aslında bu gecenin en çok e, sorulan sorusu, onun için en sona aldım. Çok e, kişi bu konuyu sormuş aslında. Bugün duymak istedikleri belki de tek şey bu, o da e, Suriye'de yaşananların e, fotoğraflarla e, kamuoyunda paylaşılması neticesinde işte vicdanlardaki bu e, duyguların, <gülüyor> nasıl hafifletilmesi ve Müslümanlar üzerine ne gibi görevler düştüğüne dair sorular. Vallahi Müslümanlar olarak yani bir kere Suriye'de bize sığınanlara ev sahipliğini en üst seviyede göstermek zorundayız. Bu bir. Bu bizim en önemli görevimiz. Orada da yapabileceğimiz şeyi sonuna kadar yapmak lazım. Ama bugün maalesef Müslümanların güçleri bak işte az önce Müslümanlık bahsediyoruz. Şimdi Kendisi hoca olan büyük bir cemaatin önünde olan kişi Allah'ın ayetini kendine şey yaparsa ki Allah buna iveç diyor. Dini kendine uydurmak. Bu en büyük sapıklık dediği Cenab-ı bu şeyde İbrahim Suresi'nin 3. ayetinde ''Ulaike fî dalâlin ba'id'' diyor. Bunlar derin bir sapıklık içerisindedir dedikleri bu. Peki Sadece o değil ki öbürü de Yani Müslümanlar önce Müslüman olmak zorundadırlar. Şimdi dünkü o şeyleri gördük güzel. Ben de da düşündüm. O üzücü de o misket bombalarında patlı parçalanan efendim o şeylerde o kimyasal silahlardan şey yapanlar. Onlar şey bebeği mi bebeydi? Yani herkes bebek diyor. Ya büyük adam bebek kadar hakkı yok mu? Herkes herkes insan yani. İnsanın küçüğü büyüğü olmaz. Şimdi bebek diyerek işi biraz şey, şey yapmak gerek yok kardeşim, yani insan insandır. İnsanın bebeği büyüğü olmaz, hepsi insandır, hepsi çok değerlidir. Ya bu ne biçim bir şey ki bugün ne biçim bir İslam alemi ki çözüm batıdan bekleniyor ya, Allah aşkına böyle şey olur mu? Ya? Bir kere her şeyden önce biz Müslüman olmak zorundayız. Her yerde bu böyle maalesef. Şimdi bak, bu, bu ülkeyi de aynı şeye getirmek için, aynı duruma getirmek için erlerinden geleni yapıyorlar. Uyanık olmak lazım. Bakın, şey en kötü şey, din kisvesi altında yapmaktır bunu. E gidin oraya, ne kadar insan din kisvesi altında savaşıyor. Hangi din bu? Kimin dini? Allah'ın kitabını niye kendinize alet ediyorsunuz ya? Evvela doğru dürüst Müslüman olmak zorundayız. Onun için bakın ben size tekrar ediyorum. Lütfen, Allah rızası için. Çok şükürler olsun. Cenab-ı Hak şu bizim vakfa çok büyük ikramlarda bulunuyor. İnanılmaz ikramlarda bulunuyor. Bilimsel olarak, ilmi olarak çok şükürler olsun. Şu anda bizde, işte görüyorsunuz ta bundan 30 sene önce yazılmış olan kitap, bugünkü problemleri anlatıyor değil mi? Niye? Kur'an-ı Kerim çerçevesinde hareket ettiğin zaman her konuda işte şu bu da çok sayıda küçücük bir şeydir ama Türkiye'de de yurt dışında da çok ciddi etkileri olan küçük bir kitapçıktır. Çok şükür Cenab-ı Hak buraya çok büyük ikramlarda bulundu. Ama gelin hep beraber bu işi bütün insanlığa sunulacak paketlerle ambalajlayalım ve herkese gönderelim. Ne gerekiyorsa yapalım, herkes elinden geldiği kadar destek versin ve artık Müslümanlar problem olmaktan çıktıklarını problem çözecek noktaya geldiklerini bütün dünyaya göstersinler. Yani bak işte görüyoruz, Allah'ın ayetlerini ne hale getirdiklerini görüyorsunuz. Onun için bu iş hep beraber yapalım. Bugünün imkanları çok geniş. Allah'a şükürler olsun. Ben şimdi burada konuşurken dünyanın her tarafında insanlar dinliyor. Bu müthiş bir imkan. Yazıyorsunuz her tarafa ulaşıyor. Her an herkesle irtibat içerisinde olabiliyorsunuz. Bu Allah'ın dini herkesin ihtiyacı olduğu şeydir. Evet orada yapılanları gerçekten son derece üzücü. Yani insan bakamıyor. Bir de kendinizi onun yerine koyun. Ama biz oturup ağlayacak değiliz, biz problem çözmek zorundayız. Dün bir arkadaş dedi ki işte, yurtdışından gelmiş bir arkadaş ya işte birtakım protestolarım var. Kim protesto ediyorsun dedim ya? Protesti etmek, karşı tarafın güçlü olduğunu kabul etmek demektir. Yani bir çocuğun evde ağlayarak annesini ikna etmeye çalışmasına benzer. Yani, sen kimden ne bekliyorsun ya? Ya bir kafirden sen medet umuyorsan yürü git ya öyle, öyle Müslüman olmaz. Vazgeç bu işten. Sen ona çözüm götürmek zorundasın, Onlar nasıl çözüm bekliyorsun? Evet bunu yapalım inşallah hep beraber, Allah yardımcımız olsun, Cenab-ı Hak